Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in 79. sorudan inşallah bugün devam edeceğiz Abi okuyun inşallah Soru 79 Yüce Allah'ın kitaplarına iman etmenin anlamı nedir? Evet Cevap Bunların hepsinin yüce Allah tarafından indirilmiş olduğuna, yüce Allah'ın bunları gerçek anlamıyla konuştuğuna kesin olarak iman ve tasdik etmek demektir. Evet. Bunların bir bölümü yüce Allah'tan arada elçi, melek aracılığı olmadan herde arkasından işitilmiştir. Kimisinde melek olan elçi, insan olan elçiye tebliğ etmiştir. Evet. Bunlardan kimisinde yüce Allah Subhanahu ve Teala bizzat kendeliğini yazmıştır. Allah bir insanla ancak ya yolu ile konuşur ya bir perde arkasından yahut bir elçi melek gönderip izni ile dilediğini vahyeder. Şura suresi 51. Evet. Yüce Allah Musa aleyhisselam'a şöyle buyurmuştur. Ey Musa senin risaletimle ve seninle konuşmamla seçip insanları üstün kıldım. Araf 144. Evet. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Nisa 164. Yüce Allah subhanehu ve Teala, Tevrat hakkında da şöyle buyurmuştur. Bir de ona levhalarda her şeye ait bir öğüt ve her şeye dair açıklamayı yazdık. Araf 145. İsa Aleyhisselam hakkında da şöyle buyurmuştur. Biz ona İncil de verdik. Maide 46. Yine Yüce Allah Subhanahu ve Teala Davud'a da zeburu verdik. Nisa 163 buyurmuştur. Kitaplardan daha önce tenzil, peyderpey indirme nasiyle de söz edilmişti. Evet, şimdi burası üzerinde durup açmaya gayret edeceğimiz, şerh etmeye çalışacağımız yer olacak. Allah Azze ve Celle Subhane ve Teala hiçbir kitabı peyderpey indirmemiş. Her birinde Allah şey kü, külli olarak iki tane kapağın arasında yazılı bir metin olarak kitap olarak indirmemiş. Bunu peyderpey parça parça insanlar e, hata edip ardından Allah'ın düzeltmesiyle karşı karşıya kalaraktan bir terbiye metodu izlenmiş. Bu Rabbani alimin de terbiye metodu olması lazım. Rabbani bir davetçinin, Rabbani bir Müslümanın her şeyden daha öte, Rabbani her Müslümanın terbiyeyi de aşama aşama ve kademe kademe yapması gerekir. Allah subhanehu teala içkiyi dört aşamada haram kılmıştır. Önce demiştir, sizin için onda zararlar da vardır, faydalar da vardır, sonra demiştir, onun işte çoğu zarardır. Ondan sonra demiştir ki namaza yaklaşmayın ilişkiliyken ardından da külli olarak yasaklamıştır. O zaman şu mu çıkar burada? Her kötülüğü bırakırken şey gerekir. Siz söyleyin adını. Her kötülüğü bırakırken aşama mı gerekir? Hayır. Kötülüklerin cinsi vardır. Baktığınız zaman içki e, haram kılınıyor. Ha, ama haram kılınır kılmaz neticesinde ne yapılıyor hemen Medine sokaklarında İçki fı fıçıları kesiliyor ve Medine sokakları içki akıyor. Emir indikten sonra, toplum hazırlandıktan sonra, belirli bir aşamadan sonra bulunan amel ediyorlar. Ama Mekke'ye gelin dönün bakın. Mekke'de bütün müşriklerin ne adetleri var? Putlara tapmak gibi adetleri var. İslam hemen onu ilk yasaklıyor. Orada ya işte bi biraz sonra yaparlar, biraz daha vakit geçsin, şu aşamayı da geçirsinler yok. Demek ki pislikler iki çeşit. Bir, kendisine tahammül edilecek pislikler. iki kendisine tahammül edilmeyecek pislikler. Yani Allah'ın mübah kılmadığı, haram kıldığı, yasakladığı, ister bu şirk olsun, ister haram olsun. Her birinin genel adı nedir? Pisliktir. Bunlar şirk boyutunda ise bu şirklerin kesinlikle tavizi, kesinlikle bir sonraya bırakılması yoktur. Mesela bugün birçok insan okul mevzunu ne yapıyorlar? de sonraya atıyorlar. Diyorlar ki ya şimdi şeyi anlatalım, devletin kafir olduğunu sistemin işte küfür sistemi olduğu anlayasanın batıl bir anlayısı olduğunu okula geliriz adamın çocuk okula gidiyor hayır okula şimdi geleceksin niye içerisinde şirk var çünkü o şirkin tavizi yok o şirkin sonrası ve kademesi yok ama içki gibi mesela ya da sigara gibi değil mi bu da bir, bu da bir pisliktir sonradan insanların ihtiyaç ettiği bunlar alışkanlıklardır bunların kolay bırakılması hani bunların hem bir anda bırakılması her zaman mümkün olmayabilir. O zaman ne gerekir? Kademe kadere. Şimdi öyle insanlar vardır ki cahiliyesinde esrar eroin içmiştir. İslam'dan önce. Uyuşturucu madde bağımlısıdır kendisi. Mesela böyle bir adamın bir anda sigarayı bırakması gerçekten, hani işi bilen insanlar bilirler, çok zordur. Niye? O madde bağımlısı olduğu için kendisini uyuşturucu bir şeyler sürekli almak gibi bir vücudunda gereksinimi olacaktır. Ta ki tedavi süreci bitene kadar. Ama o süreç bittikten sonra, artık kimseye ne gösterilmeyecektir? Kesinlikle taviz gösterilmeyecektir. Bu Rabbani bir terbiye metodudur ki aşama aşama kademe kademe ilmi vermek. İlim de böyle. Yani İbrahim Hettemimi'nin sözünü belki ben daha önce hatırlattım diye anımsıyorum. İbrahim Hettemimi diyor ki kim ilmi bir anda alırsa bir anda kendisinden gider. İlim bir anda alınmaz. İlim peyder pey. Yavaş yavaş Sırasıyla düzgün bir şekilde okuyarak elde edinelim. Bugün insanlar nasıl ilim talep ediyorlar? Akıllarına bir mevzu geliyor, bir mesele geliyor. Onu araştırıyorlar, araştırıyorlar. İnternet var, Google'a yazıyorlar. Oradan bir şey öğreniyorlar, buradan. Bunlar kötü değil, güzel şeyler. Yermek için söylemiyorum ama usul bu değil. Usul ne olması gerekiyordu aslında? Selefin bize naklettiği usul. Her şeyin önce bir akide, metin okunması. Sonra... Tefsirde bir metnin okunması. Tefsiri ama tabi bir fakihin. Tefsiri kimin yapması lazım? Fakihin niye haram helal bilecek ki ona göre ayetleri tefsir edecek. Ona göre usul hadis bilecek ki rivayetleri birbiriyle kıyas edebilecek. Bu racihtir, bu raciht değildir diye ayırabilecek. Sonra hadiste bir metin. Hadisi de birazcık okuyacak. Ha, müderreç hadis nedir? İşte Hasan hadis nedir? Sahih hadis nedir? Mursel nedir? Mevkuf nedir? Her birini ne yapacak? Tek tek bilecek ki insanlara bu noktada da ilmi verebilsin. Yani her bir mevzuda yavaş yavaş yavaş yavaş üzerine koya koya insan ne yapacaktır? İlim talebinde bulunacaktır. Bakın alimler fıkıh kitaplarını üç kademede yazmışlar. Bir, mesela Hanbeli mezhebinin örneğini vereyim. Umudatul fıkhatiye i̇bn Kudamel Kudam el bir tane şey yazmış. Fıkıh kitabı yazmış. Bu sadece bir metindir. Orada yazar. Kitabı Tahare, temizlik babı. Şunlar ilk ilk bölümde sular babıdır. Şu şu şu şu, şu sular temizdir. Allah'ın şu ayetinden dolayı. Şu şu, şu sular pisdir. Şu hadisten dolayı der geçer. Bu kadar kısadır. Onun bir üzerinde, onun bir üzerinde aynı yazar İbnüd Kudam el Makdisi Mughni yazmış. Yani önce basit bir metin yazmış ki önce bir asıllar yer etsin. Ondan sonra muhni yazmış ki Arapça muhni gına kökünden geliyor. Gani yani zengin olmak demek. Artık yeter demek yani. Hani muhni adı bu kitap fıkıhta yeter adama demek bu. Önce bir asıl oturtuyor. Ondan sonra diğer mezheplerle kıyas ettiriyor o aslı. O zaman mevzular yerli yerine oturuyor. Ama siz bir anda hiç fıkıh bir asıl bina etmeden... Bir insanın eline muhni verseniz ve onu okutsanız ister istemez yanlış istimbatlar, yanlış sonuçlar beraberinde gelecektir. Bu her mevzuda böyledir yani. Her şeyi kademe kademe yapmak, kademe kademe Allah'ın bizi terbiye ettiği gibi sahabeyi terbiye ettiği gibi bizim hem kendimizi, hem çocuklarımızı ve ailelerimizi hem de talebelerimizi bu şekilde ne yapmamız lazım? Peyderpey terbiye etmemiz lazım. Bu Rabbani metodun gereğidir. Evet. Yüce Allah Subh'ana ve Teala Kur'an-ı Kerim hakkında da şöyle buyurmaktadır. Fakat Allah sana indirdiğiyle şahitlik eder ki o bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şehadet ederler. Şahit olarak Allah yeter. Nisa 166. Evet. Biz onu insanları ağır ağır okuyasın diye bölüm bölüm ayırdığımız bir Kur'an olarak indirdik. Biz onu kısım kısım indirdik. Nisa evet. 106. Ağır ağır. Bu ifadeye dikkat edin. Ağır ağır okuyasın diye. Çünkü... Bir şeyin akıllarda yer etmesi için onun etkileyici ve ağır bir şekilde insanlara ulaştırılması gerekir. Çok hızlı konuşmak, süratli konuşmak, süratli meseleleri halletmek, işleri hızlı ve süratli yapmak Allah'ın ve Resulünün bizi öğrettiği usup ve tavırdan değildir. Niye? İnsan beyni belli bir hızda ancak çalışabilir. Yani karşıdaki insanların çoğunun beyni hızlı çalışmayacağı için bizim çünkü e, hani dilin hızlı hareketi veya işte algının hızlı olması hep nereyle alakalı? Beyinle alakalı şeyler. Karşı tarafın beyni çok hızlı çalışmayacağından dolayı ona ağır ağır bunun anlatılması lazım ki kalbine ne olsun bu? Nakş edebilirsin. O yüzden dikkat edin. Siyerlere bakın, peygamberlerin hayatını anlatan kitaplara bakın. Peygamberler hep nasıl insanlardır? Ağır, tok konuşan insanlardır. Öyle değil mi? Bu peygamberlerin vasfıdır. Hepsinin ortak ahlakı ve karakteridir. Bu kelimeyi en kavi en güçlü şekilde karşı tarafın kalbine atma metodudur. Allah da kendi kelimelerini sahabeye nasıl atmıştır? Bu şekilde atmıştır. Bizden de bunu ister Allah subhanehu teala. Aynı şekilde... Bizim de insanlara tebliğ yaparken ağır ve tok bir şekilde anlatmamızı ister. Bakın Musab bin Ömer radıyallahu anhu değil mi? Peygamber onu davetçi olarak nereye göndermiş? Medine'ye göndermiş ve Medine'de insanlara din anlatmış. Kendisine kılıç çekip gelen bir adam var. Öldürmek için. Musab korkak biri olsaydı zaten o oraya gitmezdi davete. Haşa Musab korkak biri olsaydı annesi dininden dönsün diye işkence yaparken geri durmazdı. Musab ibn Ömer çok cesur biri olmasına rağmen adam o şekilde nerede o İslam'ı anlatan öldüreceğim diye onu ararken kendisine diyor ki bir dakika otur ben sana dinimi anlatayım ondan sonra istiyorsan beni öldür istiyorsan öldürme keyfim bilir ama bir sana dinimi arz edeyim. Burada ne var yumuşak bir üslup var ağır bir konuşma var o konuşmanın ağırlığı karşısında ne oluyor adam da ağır hareket etmeye başlıyor. Böylelikle şeytani hareket azalıyor ama düşünün ki siz karşınızda <gülüyor> insan ben her zaman söylüyorum saygıyı da kendisi kazanır saygısızlığı da kendisi kazanır nasıl kazanırsınız çocuk bile olsa siz çocukla birazcık fazla böyle şakalaşsanız çocuk çocuk 3-5 yaşında bir çocukla çok fazla şakalaşsanız ve saygı sınırı muhafaza etmeseniz o çocuk muhakkak size bir saygısızlık yapacaktır. Büyükte de aynısıdır bu. İnsan değişmez. 3 üç yaşında da aynıdır, 30 yaşında da aynıdır. 30 yaşındaki bir insana karşı da eğer edebiniz bu şekilde olursa, o da size karşı saygılı davranacaktır. Ama düşünün, bir tane yaşlı var, 50 yaşında, 60 yaşında, herkesten böyle şakalaşıyor, gülü oynuyor. Herkes ondan alay eder, değil mi? Ama 50-60 yaşında oturaklı, ağır başlı, böyle tok konuşan bir insana karşı herkes nedir? Daha edepli, daha saygılıdır. Diğer adamla kıyas edildiği zaman. Bu neyden kaynaklanır? Kişinin kendi ektiğinden kaynaklanır. Ne ekerse onu biçecektir. Allah da bütün peygamberlere subhanahu wa ta'ala, kendi usubu budur Allah subhanahu wa ta'ala'nın, ağır ağır kalplere nakşetmeye çalışmıştır. Peygamberlerine, elçilerine de ağır ağır insanların kalplerine nakşetmelerini Allah subhanahu wa ta'ala isteyip talep etmiştir. O yüzden biz Müslümanların da bugün, tebliğ yaparken, müşriklere, İslam'ı anlatırken, tevhidi arz ederken çok ağır başlı, çok oturaklı, çok tok, ağır ağır onlara tevhidi izah etmemiz gerekir. Evet. Muhakkak bu, Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim, alemlerin Rabbinin indirdiğidir. Onu Ruhul Emin indirdi. Uyuracılardan olasın diye kalbin üzere apaçık bir Arapça lisan ile. Şu ara 192-195. Evet.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 bunun dışında daha pek çok ayet-i kerime, e, kitaplara imanın anlamını açıklamaktadır. Evet. Soru 80. Önce indirilmiş kitaplara göre kuran ı Kerim'in konu, konumu nedir? Evet. Yüce Allah Subhanehu ve Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. Biz sana da kitabı, hak ile kendinden önce indirilen kitapları doğrulayıcı ve onlara karşı bir şahit olmak üzere indirdik. Maide 48. Şimdi burada duralım. Maide 48. ayette Allah diyor ki biz bu kitapları, bu kitabı niye indirdik? Kendinden öncekileri tasdik edecek. Kur'an kendinden öncekileri nerede tasdik etmiş? Örnek verin. Mesela Allah subhanehu teala diyor ki biz bundan önce Tevrat'ta ve İncil'de de yazdık ki değil mi? Şehitlerin faziletini anlatırken Allah onları ne yapacak? Cenneti verecek karşılığında, canlarını Allah'a satmalarının karşılığında. Bu nerede de yazılmış? Tevrat ve İncil'de de yazılmış. Allah mesela başka ayette diyor ki subhanahu biz diyor daha önce Tevrat'ta, Zebur'da da yazmıştık bunu diyor, zikretmiştik. M muhakkak ki salih kullarımızı nereye miras çıkılacağız? Arzımıza miras çıkılacağız. Allah orada yazdıklarını burada da ne yapmış? Yerine göre tasdik etmiş. Ve diğerlerine şahit olarak da dedi, Orada e, şu ayetin tefsiri gerekir. Allah Allahu Teala diyor ki: "Huc'an nakum vasatan bitakunu takune ale'n nasi ve yekun er-resul aleykum Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki ta ki insanlara şahit olasınız, Resul size şahit olsun diye. Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Kıyamet günü Nuh'un kavmi diyecekler ki: "Ya Rabbi bize Nuh tebliğ yapmadı." Orada işte diyor bu ümmet şahitlik edecek ki biz Kur'an'dan biliyoruz. Kur'an buna şahadet ediyor ki Nuh size 950 sene tebliğ yaptı ama siz icabet etmediniz diye şahitlikte bulunacaktır. Ayetin ikinci kısmı da Allahu Alem buna işaret etmektedir. Bu Kur'an'ın Allah'tan inmeyip başkası tarafından uydurulması olacak bir şey değildir. Fakat o kendisinden öncekileri doğrulama, doğrulamakta ve o kitapları açıklamaktadır. Onda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yeniş 37. Evet. Kendinden öncekileri doğrulamakta derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayette diyor ki, Allah diyor ki peygamberi de ki ben yeni bir şey getirmedim. Resullerin getirdiğinden yeni bir şey getirmedim. Ve Orada bidat kelimesi geçiyor. Ben ayetin Arapçasını unuttum şu anda. Minel bidaih. Yani ben bidat yeni bir şey ortaya ihtiyaç etmedim. Çünkü bütün peygamberler neyle gelmişlerdi? Tevhidle gelmişlerdi. Bütün peygamberlerin dinin ortakası da neydi? Tevhiddi. O yüzden burada ayetlerde bu Kur'an kendinden öncekileri tasdik edip doğrulayıcıdır diyor. Yani hiçbir, hiçbir kitap yok ki Allah'tan in inmiş olmasın. O Allah'tan inen kitaplar ne yapmışlardır? Aynı gerçeği ispat etmişlerdir. Yoksa gelen hiçbir kitap önceki kitabı yalanlamaz önceki kitabı iptal etmez önce kitabı neshetmez. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Bukhar Müslim hadisinde diyor ki biz babalı biz peygamberler babaları bir anneleri farklı kardeşler gibiyiz diyor. Babaları bir yani şeriatın aslı bir. Orada da şirk şirk burada da şirk şirk. Fark etmiyor yani Allah'tan başkasına secde etmek Adem'in şeriatında şirkken Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam şeriatında İslam olmaz. Veya Muhammed Salsam'ın şeriatında bu küfür iken Adem Aleyhisselam'ın şeriatında ne olmaz? Kesinlikle İslam olmaz. Bu noktada babaları bir. Şeriatın aslı aynı. Ama nerede değişiyorlar? Furuda. O da annelerinin farklılığı gibi. Birinde haram olan diğerinde helal. Diğerinde helal olan diğerinde haram. Allah'ın imtihanı gereği bu böyle. Ganimetler meselesi gibi. Değil mi? Veya namazın kılınma şekliyle alakalı, ibadetin yapılma şekliyle alakalı. Bizden önceki bütün ümmetler nerede ibadet ediyorlardı? İbadethanelerde. Ama Allah subhanahu wa bize ne yaptı? Bütün yeryüzünü mescit kıldı. Temizlik kıldı ve biz yeryüzünde tuvaletler, mezarlıklar hariç ne yapabiliyoruz? Temiz olan yerlerde necasetin olmadığı yerlerde namazımızı ibadetimizi eda edebiliyoruz. Bu noktadan bir farklılığı var. Bizim şeriatımızın diğer şeriatlarla. Soru. Namaz bu şeriattan bir parça. Oruç, zekat, hac bu şeriattan birer parça bunlar. Peki bunlar aslud dinden midir? Şimdi bir şey aslud din dersek bütün peygamberler aynı aslı getirdi dedik ya. Bütün peygamberler aynı aslı getirdi. Desek ki bunlar hepsi aslud dindendir o zaman yanlış bir e, tanımda bulunmuş oluruz. Neden? Namaz ne zaman farz kılındı? Mekkenin Mekke'de risalet geldikten yedi veya sekiz sene sonra hicri olarak farklı rivayetler var. Onu, risaletten onuncu sene kadar da farz kılınmadı diyenler var. Ama netice itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez ilk yaptığı iş namazı emretmek olmamış. Ne olmuş? Kulü la ilaha illallah tuflihu La ilaha illallah deyin yani. Bu da neyi ortaya koyuyor ve gösteriyor? Demek ki bütün resullerin ortak dininin aslında değilmiş namaz. Eğer asıl olsaydı ilk gelir gelmez söylemesi gerekirdi değil mi? Az önce izah ettim. Asıl orada taviz yok. Orada tedrici aşama aşama anlatmak yok. Orada tamamını anlatacaksınız. Olmazsa olmaz. İslam'a giriş kapısı bu. Aslı din dediğimiz şey İslam'ın açılış kapısı. Nedir peki bu aslı din? O da şudur. <gülüyor> 3 tane ayette gizlidir. Mümtehne suresi 4. ayette olduğu gibi İnna min Biz sizden, yani müşriklerden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan yani şirkinizden beriyiz. İşte bu, bütün peygamberlerin dinin ortakasıdır. İnsan bununla İslam'ın kapısını aralar ve içeri girer. Ama bir eve girmekle o ev sizin olmaz. Sadece kapısını açmış olursunuz. Sonra size denir ki bak namaz var. Namazı kabul ederseniz imanınız devam eder. Yok namazı inkar ederseniz aslu din olsa da yanınızda, şirkeşlik de deseniz, müşri müşrik de deseniz burada imanı bozmuş olursunuz. Namazı geçtiniz, oroç var denli size. orucu kabul ettiyseniz imanınız devam eder, etmediyseniz orada da furu ne olur bu sefer? Asıl olur. Oroç normalde furudur asla dönüşmüştür hücce tulaştıktan sonra. Onu da terk ederseniz inkar ederseniz gene asûd dini bozmuş bir kafir vel yavzubillah olmuş olursunuz. İbn-i Teymi rahimullah mecmuatül fetavada diyor ki din kalpte ilimle beraber kaim olan şeydir diyor. Din kalpte ilimle beraber kaim olan şeydir. Diyor ki imanın yeri kalptir. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala diyor Mekke döneminde cennet ve cehennem, ahiret ve beraberinde akli hüccetler ve delillerle kendi varlığını birliğini anlatmış, şirkten sakındırmıştır. Genel olarak Mekki ayetlerde hep bunlar anlatılmıştır diyor. Niye? Çünkü imanın yeri neresidir? Kalptir. O da inançla alakalı bir şeydir, itikatla alakalı bir şeydir. O yüzden Allah subhanahu wa Mekke döneminde sadece itikadı ve kalbi düzeltmek noktasında vahiy indirmiştir diyor. Çünkü iman buradadır ve bu nedir? Asıldır. Sonra diyor bu aslın her aslın diyor bir furusu vardır. Ardından gelen bir furusu vardır o aslın. O furu da diyor zahirdedir diyor. O da İslam'dır. Diyor Mesela diyor Peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman Allah subhanehu teala'nın ona namaz ve cumayı emretmesi gibi diyor. Allah subhanehu ve teala'nın ona Medine'ye hicret ettiği zaman namaz ve cemaat ve cumayı emretmesi gibi diyor. Ne oldu? Güç ve kuvvet olunca artık İslam'ı izhar etmek, imanı izhar etmek ona mükellef olduğu mevzulardan bir tanesi oldu. Ama bunlar ne? Cuma ve cemaat veya namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar ne? Furu. Kendisine hüccet ulaşan için asla ne oluyor? Bağlanıyor artık. Furu'luktan asla geçiyor. Yani derece atlıyor. İşte as din budur. Eğer bu ayrımı ve taksimatı yapmaz isek İnsanların ne zaman İslam'a gireceğinin bir başlangıç noktasını koyamayız. Aranızda feraiz ilmini bilen var mı? Miras ilmini? Yok. Ama hepiniz Müslümansınız. Bundan kafir değilsiniz bu cehaletten. Niye? Öteki adam şirkte cahil, kafir de. Niye siz ferahizde demiyor muyuz Kur'an'ın tamamını tasdik etmek? Kur'an'da Allah mirastan bahsetmiş. E siz cahilsiniz. Cahil olduğunuz bir şey nasıl tasdik edeceksiniz? Burada mazursunuz. Niye? Ta ki size hüccet ulaşır. O meseleye dair delil ulaşır. Kimin mirastan ne kadar alacağına dair delil ulaşır. Ve siz tasdik ederseniz imanınız devam eder. Ama siz tasdik etmez ve liyazhu inkar ederseniz imanınız bozulur. E biri dese ki o zaman şirk işleyen cahile de bu geçerli olsun. Yok. O zaman ateist dahi mazur olur. Niye? Ateist de küfrünü cehaletiyle yapacak öyle ona da o zaman hüccetin ulaşması lazım. Yahudi Hristiyanlar. Onlar da cehaletten şirk işler. Onlar da o zaman hüccetin ulaşması lazım. Yani o zaman İslam'ın bir giriş kapısı olmaz. Ne zaman adama İslam'ına hükmedeceğiz? Ya diyeceğiz ki tamamıyla dinin tamamını bilirse İslam olur ki bu ehli sünnetin ehli hadisin Resulullah'ın sahbesinin, tabi'nin tâbî etbat tabi'nin söylediği bir söz değildir. Mu'teziyle demiştir. Kişi delilleriyle dinli bilmeden Müslüman olamaz diye. Ama Ehlü i Cemaat demiştirler ki bir insan imanın asıllarını tasdik ettiği anda Müslüman olur demişler. İşte o asıl da neresidir? Şirkten ve müşrikten berattir. İmanın asılları budur. İnsan şirki şirk bilir çeşitleriyle ve ondan beri olur. Ve onu işleyen müşriklerden beri olur. İşte o zaman aslı yerine getirmiştir. Ondan sonrası artık din talim etmek zorundadır ölene kadar. Namaz hukuku, oruç hukuku, zekat hukuku, miras hukuku. Ondan sonra boşanma, zekat vesaire hepsi yani. Hepsi ardından gelen de Burası çok önemlidir. O yüzden diyor ayette biz bu Kur'an'ı indirdik. Bu nedir diyor. Kendinden öncekileri doğrulayıcı. Nerede doğruluyormuş? Aslı dinde. Yani dinin aslında hepsi birbirini ne yapıyor? Tasdik ediyor. Evet. O Kur'an uydurulan bir söz değildir. Fakat kendisinden önce olanları doğrulayıcı İnsanlara gerekli her şeyin açıklayıcısı, iman edecek bir topluluk içinde hidayet ve rahmettir. Yusuf 111. Hangi toplum için hidayet ve rahmet? İman etmek isteyen bir kavim için. Okuyan, işiten, kendisine nasihat edilen değil. Adam iman etmek istiyorsa Allah bu Kur'an'la insana hidayet eder. O yüzden de adam seçin. Herkese anlatmayın yani. Günaha düşkün olan, Allah'a yönelmek gibi derdi olmayan bir insanlara... Anlatmayın. E diyeceksiniz ki ya hoca, şimdi bütün peygamberler ne yapmışlar? Tevhidi anlatmışlar kavimlerine, her fırsatta. E senin bu söylediğin sözle bu çelişmiyor mu? Yok çelişmiyor. Peygamberler adamlara şeriatı öğretmemişler. Peygamberler onlara neyi tebliğ etmişler? Yaptıkları fiillerin şirk olduğunu anlatmışlar. Bunu anlat, anlatacak zaten insanoğlu. Ama bizim kastettiğimiz şey tebliğden kastı nedir? Bu kitap kime hidayet kaynağıydı dedik. İman etmek isteyenlere. Yani insan önce bir Allah'a yol arayacak. Yaptığının şirk olduğunu kabul edecek. Ondan beri olacak ki ondan sonra şeriatı siz adama talim ettireceksiniz. Namazdır, oruçtur, zekattır, hacıdır, mirastır, diğer taksimatlardır. Ama siz imandan önce bunu tebliğe başlarsanız ne yapacak o kafir? Namaz kılacak. Kendi namazıyla kendini kandıracak. Ya bana kâfir dese de ben namaz kılıyorum Müslümanım diyecek. Kendini cennetin ortasında zannedecek. Böyle bir şerri olacak. O yüzden Kur'an sadece kime hidayet eder? İman etmeyi isteyen insanlara hidayet eder. O yüzden siz de tebliğ ederken iman etmeyi isteyen insanlara anlatmak zorundasınız. Evet. Tefsir alimleri Müheyymi Maide 48'de bir şahit lafza hakkında şunları söylemişlerdir. Kendisinden önceki kitaplara karşı bir şahit güvenilir bir ölçü ve onları doğrulayıcı anlamındadır. Yani Kur'an-ı Kerim bu kitaplardaki doğru hususları tahsik ederken bu kitaplarda ortaya çıkmış olan tahrifleri, değiştirmeleri ve değişiklikleri kabul etmez. Tahrifleri, değiştirmeleri ve değişiklikleri kabul etmez. Nerede kabul etmiyor Kur'an bunu? Mahide 44 Orada Yahudiler ne diyorlar? Diyorlar ki bizim şeriatımızda rejim yok. Ne var diyorlar şeriatımızda? Zina yapan evli ise diyorlar biz onu sopalarız, yüzünü boyar, eşeğe bindirir, gezdiririz. Allah subhanahu teala'da Mayda 44'te وَمَا لَمْ يَحْكُمْ Kim Allah'ın indirdiği ve hükmetmezse işte onlar kafilen ta de biliyorsunuz ayetin öncesi var ve nuzul sebebi var. Uzun uzadı ayet bahsediyor Allah'ın hükmünden. Orada apaçık belli ki Kur'an neyi tasdik ediyor? Rejimin, zina eden evlinin taşlanmasının Tevrat'ta var olan bir hüküm olduğunu ve bunun Yahudilerin bir tahrifi olduğunu ne yapıyor Allah ortaya koyuyor. Yani demek ki Kur'an az önce ne yapmıştı? Onda var olan bazı şeyleri tasdik etmişti. Bazen de önceki kitaplarda yapılan tahrifleri ne yapar Kur'an? Beyan eder. Evet. Bu kitaplar hakkında yerine göre hükümlerin Nes Yahud'da yerine göre hükümlerini takdir edip kabul ettiğini hükmeder. Bundan dolayı ökçeleri üzerinde dönüp gitmeyen kimselerden önceki kitaplara sımsıkı sıradan herkes bu kitaba boyun eğmiştir. Hı hı. Nitekim Yüce Allah Subhane ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ondan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler ona inanıyorlar. Onlara okunduğunda da dediler ki biz ona iman ettik. Çünkü o Rabbimiz tarafından indirilmiş haktır. Muhakkak biz ondan önce de Müslümanlardan idik. Bunlar, bunlar ehli kitap olan insanlar. Aleyhi ve Vesselam'dan kurt önce kurtulan, <gülüyor> Müslüm'deki hadiste isimleri zikredilen birkaç kişiden bir tanesi. Varaka bin Nevfer, Zeyd bin Amir bin Nufayy ve benzeri birkaç tane daha ilim, kitap ehlinin ilminin yanında bulunduran bazı insanlar kurtulmuştular. Onlar dediler bu, bu kitap da önceki kitaplar gibidir. Allah'tan gelmiştir deyip tasdik ettiler. Evet. Ve daha başka ayet-i Soru 81. Bütün ümmetin Kur'an'a karşı uyması gereken hususlar nelerdir? Cevap. Gizli ve açık Kur'an'a tabi olmak, ona sımsıkı sarılmak ve onun hakkının gereklerini yerine getirmektir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. İşte bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Öyleyse ona uyun ve ona aykırılıktan sakının ki merhamet olunasınız. Enam 155 Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka velilere uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Araf 3 Bir de kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dost doğru kılanlara gelince şüphesiz biz ıslah etmeye çalışanları mükafatsız bırakmayız. Evet. Araf 170. Bu ayette dikkat ediyorsanız Allah neye vurgu yapıyor subhanahu wa ta'ala? Dinde ciddi olmak. Beni İsrail'in Bakara suresinin başından sonuna kadar neyinden bahsedilir? Hatalarından, ayıplarından ve yanlışlarından. Allah subhanahu wa ta'ala onlara kurtuluş reçetesini bir ayette sunuyor. O da diyor ki قُضُوا ve وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ bunu kuvvetle alın. Yani ciddiyetle bu kitaba yapışın. Ve o kitabın içerisinde var olanı hatırlayın. Din hatırlatmadır zaten. Allah diyor, Sen hatırlat. Sen hatırlatıcısın. Onlar üzerine zorba değilsin diyor. Din hatırlatmaktır. Nasihat etmektir. İsteyen alır, isteyen almaz. Ama Müslümanın görevi insanlara bunu yapmaktır? Hatırlatmaktır. İnsan hem ciddiyetle kitaba yapışır ve hem de o kitabın içinde var olanları hatırlatırsa Allah onu kurtarır. Bu ayetin hemen ardından Allah Subhanahu taala Suriye isminin verildiği inek kıssasını anlatıyor ve diyor ki Musa onlara dedi ki "Ve yekale Musa ya kavmi inna ya yemurukum an tezbuhu baqara." Ey kavmim Allah size bir inek kesmenizi emretti diyor. Onlar da diyorlar ki Dediler ki sen bizimle alay mı ediyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Daha bir önceki ayette Allah neyi anlatmıştı? Din, dinde sebatın, dini yaşamanın, kurtuluşun anahtarı nedir? Ciddiyettir, kuvvetle almaktır. Allah bir emir yapıyor. Beni İsrail'e ne diyorlar? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Çünkü onlarda ciddiyet yok. Çünkü onlarda alay Al alabildiğine sınırını aşmış gitmiş bir boyutta. Dinde ciddiyet insanı kurtuluşa erdirecek şeydir. Allah subhanahu wa ta'ala da aynısını bizim bu ümmete nasihat edip tavsiye ediyor. Bu ümmetten de birçok insanlar görmüşsünüzdür. zamanda tevhide girmişler. Şu an tevhidle alakaları yok. Mürtet olmuş gitmişler. Sebebi nedir? Dindeki ciddiyetsizlikleridir. Yani dinin kapısını açıp Dinin içerisine girmeyi yeterli saymalarıdır, unutmalarıdır, hatırlamamalarıdır. Neyi hatırlamamalarıdır? Her an ayaklarına kayabileceğini hatırlamamalarıdır. Her an Allah muhafaza dinde sebatın yok olup şirke ve küfre düşeceklerini akıllarına getirmemeleridir. Bu akla getirmemek neden kaynaklanır? Ciddiyetsizlikten kaynaklanır. O yüzden Müslümanın en ufak işinde, Yazı yazarken ki işte defterini düzgün tutarken ki işini yaparken işte bardağı kaldırıp yerine koyarken ne olursa olsun yani. Her işinde en ufak dünyevi işine kadar olan ciddiyeti Allah'ın dinine olan imanını ve ciddiyetini ortaya koyar. Dinde ciddiyet ve dünyevi işlerde ciddiyet eşittir. Allah'a olan iman demektir bu ayetlerin ışığında. Evet. Bu buyruklar bütün ilahi kitaplar hakkında umumidir. Bu hususdaki ayet kerimeler çoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Yüce Allah subhanahu kitabı hakkında tahsili bulunarak Allah'ın kitabını alın ve ona sımsıkı sırılın buyurmuştur. Ali radıyallahu anh'ın merfu olarak zikrettiği hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Gerçek şu ki pek yakında bir takım fitneler baş gösterecektir. Ben bu fitnelerden kurtulmanın yolu nedir ya ey Allah'ın Resulü diye sordum. O Allah'ın kitabıdır buyurdu. Soru 82 Kitaba sımsıkı sarılmanın ve onun haklarını yerine getirmenin anlamı nedir? Cevap Kitabı ezberlemek, tilavet etmek, gece gündüz namazlarda okumak, ayetleri üzerine düşünmek, helalini helal, haramını haram kabul etmek, emirlerine bağlanmak, yasakladıklarından uzak durmak, verdiği örneklerden ibret almak, kısalarından öğüt almak, Muhkem buyruklarıyla amel etmek, müteşabih buyruklarıyla teslimiyet göstermek, hududunu aşmamak, aşırıya kaçanların tahriflerine ve iptal edenlerin anlamlarını saptırmalarına karşı gerekli müdafaları yapmak, bütün anlamlarıyla bu kitaba karşı iştenlik ve samimiyet konumunda olmak, buyruklarının gereğini samimiyetle yerine getirmek ve basiret üzere buna devam davet etmektir. Evet. Burada Kur'an'a sımsıkı yapışmanın manasını anlattı. Birinci zikrettiği <gülüyor> şey ezberdi. Bakın Allah subhanahu teala hepimize şu an hepimiz bir, belli bir yaşa kadar erişmiş yetişkin insanlarız. Allah'ım hamdolsun. <gülüyor> en ufağımız 19-20 yaşında olsun. 20 sene ömrü Allah subhanahu teala'nın bahşettiği bir kulun Allah'ın huzuruna Allah'ın kitabında sadece ihlas felaknas ve fatiha ezberiyle çıkması kadar ayıp, utanılacak başka hiçbir mevzu yoktur. Ya yani Müslüman artık başın iki eline koymak zorunda. Allah'ın kitabını ezberlemek zorunda. 15 sene, 20 senedir hesapta tevhid ehli olduğunu söyleyen, Müslüman olduğunu iddia eden insanlar tanıyorum. Hala da namazlarını kafirun ve ihlas sureleriyle kılıyor. Niye? Allah'ın kitabını ezberlememişler. Yani. İnsan azmetseydi, haftada bir tane ayet ezberleseydi, 15 senede Kur'an'ın yarısını bitirirdi en azından. Ve kıyamet günü unutmasın ki insanoğlu Allah Azze ve Celle Subhanahu ve teala cennette kuluna oku ve yüksel dediği zaman insan ne yapacak? Ancak bildiği kadarıyla okuyup ve yükselebilecek cennette. E sen bitti senin ezber ihlas felak, nas kaldı. Öhür adam götürmüş Kur'an'ın tamamını ezberlemiş. O yükseldi, yükseldikçe yükselecek, yükseldikçe yükselecek. Amelde geçecek senin. Ve cennette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar Sadece. Ya Resulallah cennette tehli birbirini ziyaret eder mi diyorlar sahabe. Diyor ki evet eder. Ama alt derecedekiler üst derecedekilerin yanına çıkamazlar. Sadece selam ederler onlara. Öyle bir hep diyorum ya ahiret pişmanlıktır yani. Kafir için pişmanlıktır ah keşke iman etsin diyecek. Müslüman için pişmanlıktır ah keşke daha fazla amel etseydim diyecek. O yüzden... Kesinlikle biz pişman olacağız kıyamet günü. Hepimiz için konuşuyorum. Allah hepimizi kurtar, kurtulanlardan eylesin. Kurtulduğumuz vakit kurtulmamız dahi bize pişmanlıktan vazgeçmemiz için yeterli olmayacak. Gene pişman olacağız. Değileceğiz ah keşke daha fazla Allah'ı zikretseydik, keşke daha fazla Allah'ın kitabını ezberleseydik, keşke daha fazla Allah'ın kitabını okusaydık. Bu Kur'an'a sımsıkı yapışmanın gereğiydi kardeşler. O yüzden Müslüman azmetmek zorunda. Allah'ın kitabını ezberlemek noktasında azmetmek zorunda ve gücü yettiği kadarıyla, gücü yettiği kadarıyla disiplinli bak dedim ya, dini ciddi yaşamak, ciddi olmak dinle iman eşittir iman demektir. Bir insan kendisine hedef koyduğu takdirde haftada 3 satır Kur'an'dan ezber yapacağım. Çok değil, 3 satır haftada 7 gün var. 24 saatten çarpın kaç saat var? Bu kadar saatte sadece 3 satır ezberleyecek. Her hafta 3 satır. Allah'ın kitabını kendisine hani ortalama bir insana verilen bir ömür verirse biiznillah o kadar ömürde Allah'ın kitabını ezberleyebilir. O yüzden Allah'ın karşısında yarın utanmamak için bugün Allah rızası için amelde yarışmamız lazım. O yüzden Allah'ın kitabını ezberlemek birinci olmazsa olmaz. İkincisi Kur'an'ın kıssaları dedi onlardan fayda almak dedi. Kıssalar Seleften nakledildiği gibi Selef-i diyorlar ki kıssalar Allah'ın ordulardır onlara kimse karşı koyamaz diyorlar. Kıssalar Allah'ın ordulardır o onlara karşı kimse karşı koyamaz. Çünkü kıssayla bir şey anlatmak en etkileyici anlatım şekillerinden bir tanesidir. Karşı tarafa hakka kabul ettirmenin metotlarından bir tanesidir. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar hep kıssalar anlatmıştır insanlara. Ta ki insanların fıtratında ne var? Bunlara karşı bir sevgi ve muhabbet var. O yüzden Kur'an'ın kıssalarını okumak, sürekli hatırlamak ve her hatırladığınızda o kıssalardan ibret çıkarmaktır. Yusuf suresini okursunuz. Kıssayı bilirsiniz. Yusuf zinaya çağrılmış, zina etmemiş. Allah ona selam et, Rabbim bizim selamımızı ona ulaştırsın. Yusuf aleyhisselam işte orada krallığa kadar yükselmiş. İşte devletin kademesinde yönetici olarak çalışmış. Oradan işte Yusuf aleyhisselam babasını falan kardeşlerinin yanına getirmiş derken kıssa bitti. Hani olay bu boyuttan bilinir. Ama sürekli bu sürekli kıssayı okuyup hatırlamak ve ibretler almak Müslüman, akıl sahibi Müslüman işidir. Hapse düştüğünüzde Yusuf suresini okuyun o zaman çok daha farklı şeyler anlarsınız. Çünkü o kıssanın ibretlik kısmı kıyamete kadar kullarının dinleri için hapsedileceğini bilen ve bunu bilerek de kullarına kalplerine sukunet olması için bu sureyi indiren Allah'a hamdü senalar olsun. İnsan Hapiste yalnız kaldığı zaman dini için kafirler tarafından bir odaya hücre tıkandığı zaman Yusuf suresini okuduğunda Yusuf suresi onun 3 aylık 5 aylık moral motivasyon olarak kendisine yeterli olmasına fayda sağlayacak. İnsan o zaman anlayacak o kıssanın ne kadar büyük ibret olduğunu ve Allah'ın ordularının gerçekten bu kıssalar olduğunu idrak edecektir. Ve Kur'an'a karşı diğer bir edebimiz de aşırıların tahrifleri, cahillerin cehaletinin giderilmesi Kur'an'ı farklı bir şekilde tahrif etmeye kalkan insanların tahriflerini Kur'an'dan def edilmesidir. Tahrif iki çeşidi olur. Bir lafız tahrifiyle olabilir, iki mana tahrifiyle olabilir. Şiiler bunu çok yaptılar. Dediler ki Allah işte beni İsra'lden inek kesmesini istiyor. Haşa inekten kastı Ayşe'dir dediler Haşa. İşte aracel bahri ki işte iki tane deniz birbirine karışmaz. Leyeltakiyan birbirine karışmazlar diyor. Orada da diyorlar ki biri Hasan'dır, biri Hüseyin'dir. Yani lafızları belki tahrif etmemişler ama ne yapmışlar? Lafızların içerisinde saklı olan manaları tahrif etmeye kalkmışlar. Kur'an'a karşı edebimizden bir tanesi de bu cahillerin Kur'an'ın manaları noktasında yaptıkları tahrifleri yok etmek olmalıdır. O da ilimle olur, ilim talebiyle. Evet. Soru 83. <gülüyor> Kur'an'ın mahluk, yaratılmış olduğunu söyleyen kimselerin hükmü nedir? Evet. Cevap. Kur'an harfleri ve manaları itibarıyla yüce Allah Subhanahu ve hakik kelamıdır. Onun kelamı anlamlar dışarıda tutularak sadece harfler olmadığı gibi, harfler dışarıda tutularak sadece anlamlar değildir. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim sözlü olarak konuşmuş, onu peygamberine vahiy yoluyla indirmiş, müminler olarak müminler ona gerçek olarak iman etmişlerdir. He. Kur'an-ı Kerim her ne kadar eller, ellerle yazılıp dillerle okunsa, kalplerde ezberlenip kulaklarla dinlense, gözler onu görse de bu harfler onu Rahman olan Allah'ın kelamı olmanın dışına çıkartmazlar. Ya muhakkak ki Kur'an'ın şu anda yazıldığı sahifelerdeki mürekkepler ve yapraklar mahluktur tabii ki. Kimse onlara bunlar mahluk değildir dememiş geçmiş alimlerden sahabe tabi'nin, etba'at tabi'nin. Yoluna tabi olan güzel insanların hiçbiri bunu söylememişler. Onların söyledikleri şey Allah'ın kelamının zatının mahluk olmadığıdır. Ama mutezile Allah'ın kelamının zatı için haşa mahluk demişler. Hatta yasmâhu kelamallah. Ayette öyle diyor değil mi? Müşriklere izin ver ta ki Allah'ın kelamını işitsinler. Bak kelam Allah Allah'ın kelamını. Şimdi bu kapı. Ben diyorum ki evin kapısı. Evin kapısı dediğin zaman bu kapı nereye ait? Eve ait. Evden bir parça öyle mi? Allah'ın kelamı, kelam Allah'tan. Allah'tan olan haşan mahluk olmaz. Çünkü Allah mahluk değil. O Haliktir, yaratandır. Öyleyse Allah'ın kelamı olan Kur'an o da mahluk değildir. Bu kadar mesele açıktır. Ama bidat tehlike o kadar mevzu yani kapalılıştırmış, o kadar şüpheler üretmişler ki insanların ayaklarını kaydırıp dinden, imandan etmişler. Evet. Eller, mürekkep, kalemler, kağıtlar yaratılmıştır. Fakat bunların yazdıkları Kur'an mahluk değildir. Alimler hep böyle demişler. Ses okuyanın sesidir, söz Allah'ın sözüdür demişler. Kur'an okuyorsunuz. Allah'ın ayetlerini okuyorsunuz, sözlerini okuyorsunuz. Evet ağzınızdan çıkan dilinizi oynatmanız, ağzınızdan çıkan ses. Çünkü sizin ağzınız bir mahluk. Bunlar... Ka okuyanın sözü, okuyan mahluk olduğu için bunlar da mahluktur. Ama sözün kendisi, zatı Allah'tandır subhanahu wa ta'ala. O haşa mahluk değildir. Diller, sesler yaratılmıştır. Fakat farklılıklarına rağmen bunların okudukları Kur'an mahluk değildir. Kalpler, hafızalar mahluktur. Fakat bunların ezberledikleri Kur'an mahluk değildir. Duyan kulaklar mahluktur. Fakat bu kulakların duydukları Kur'an mahluk değildir. yüce Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz o oldukça şerefli bir Kur'andır. Korunan bir kitaptıdır. Evet. Vaka 77 78. Aksine o kendilerine ilim verilmiş olanların göğüslerinde hıfsedilmiş apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak zalim olanlar bile e, zalim olanlar bile bile inkar ederler. Ankebut 49. Rabbinin kitabından sana vahyulun, vahyulunlarını oku. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Kehf 27 Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Tevbe Hı. 6 İbni Mesud radiyallahu anh dedi ki Mus'haf'a devamlı bakınız. Çünkü gözlere faydası vardır Mustafa bakmanın. Niye? Ne alakası var mevzu ile Kur'an mahluk'ta mevzul. Yani Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için ve mahluk olmadığı için Allah'tan olduğu için mahluk olmayan Allah'tan olan bir şey neyi vardır? Bereketi vardır. Siz suya rukku yapıp onu içtiğiniz zaman fayda görmeniz, suya işte Allah'ın sözlerinden bazılarını okuyup üflediğinizde suyun moleküllerinin değişmesi ve ondan banyo yaptığınızda vücudunuzdaki işte hastalığın gitmesi hepsi nedendir? Allah'ın kelamının bereketindendir. Çünkü Allah'tan olan her şey bereketlidir. Öyle değil mi? Subhanehu ve Teala. Aynı şekilde Kur'an'a Kur bakmak da gözlere şifa kaynağıdır. Şifa vesilesidir. Yani burada yeri gelmişken İmam Bukhari hakkında bir kıssa anlatılır. İmam Bukhari çocukken körmüş. Gözleri görmüyormuş. Allah subhanahu o kadar yalvarmış, o kadar dua etmiş, o kadar ağlamış ki. O kadar ağlamış ve dua etmiş. Bir gece ağlarken gene secdede, o yaşta, küçük yaşta Allah'a dua ediyor secdede. Gözleri kapalı. O sırada ağlar bir vaziyette kalıyor. Sonra rüyasında İbrahim Aleyhisselam'ı görüyor. İbrahim Aleyhisselam ona diyor ki o kadar Rabbine yalvardın ki Rabbin duana icabet etti. Sana bakışlarını geri döndürecek. Sabah annesi kalkıp baktığında görüyor ki İmam Bukhari görüyor. Yani o körlüğü gitmiş. Dua Allah Azze ve Celle'ye yönelmek, ki Rukiye ıslahı manada İbni Teymiye ediyor ki şer'i şer manada Dua ile Allah'tan şifa talep etmektir diyor. Rukiye dua ile Allah'tan şifa talep etmektir. O yüzden insan Allah'ın kelamı ile Allah'tan fazilet ve bereket istese hem gözüyle ona baksa hem onu işte e, suya okusa içse ve aynı şekilde bedenine sürse ki Ayşe diyor hiçbir yerimiz ağrımasın ki biz suyu Allah'ın kelamını okurduk ve o bölgeye suyu serperdik diyor Ayşe radıyallahu anha. İnsan bu şekilde Allah'ın kelamında berekette bulunursa inşallah Allah da kendisinin inşallah izniyle bereket verecektir okula. Bu hususta naslar sayılamayacak kadar çoktur. Kur'an yahut Kur'an'ın bir bölümü mahlukdur diyen bir kimse, kişi İslam'dan büsbütün çıkartan türden büyük küfür ile olur olur. Evet. Çünkü Kur'an Yüce Allah subhane ve teala'nın kelamıdır. Ondan gelmiştir, ona dönecektir. Allah'ın kelamı ve sıfatıdır. Allah'ın sıf sıfatlarından herhangi birisinin mahluk olduğunu söyleyen bir kimse kafir mü bir mürtettir. Evet. Ona İslam'a dönmesi teklif edilir. Eğer dönerse mesele yok. Aksi takdirde Müslümanların ahkamından olan ve onun lehine herhangi bir hüküm sözü konusu olmaksızın kafir olarak öldürülür. İbn-i Teymiye Rahim Allah diyor ki Kur'an mahluktur diyen bir kişi müçtehitse kafirdir, mukallitse fasıktır. Taklit ediyorsa müçtehidi, mukallit bu görüşü söylüyorsa o adam, ona hüccet tikam ettikten sonra ısrar ederse kafirdir diyor. Ama buna rağmen yani meselede kapalılık olması hasabıyla ki şimdi Kur'an mahluktur diyen insanların çoğu niye mahluk dediğini bilmiyorlar. Adam zannediyor ki şu yazıtlar, mürekkepler, sayfeler mahluktur. Çoğu insan taklitle bunu söylemişler. Mutezile ama Mutezilen imamları Haş Allah'ın kelamının zatı için mahluktur demişler. Haşa. O yüzden alimler avam olan, cahil olan insanları başta tekfir etmemişler. Onlara ikametül yapmışlar. Ardından ikametül lütçeden sonra ısrar ederse onlar tekfir etmişler. Böyle hafif bir mesele olmasına rağmen Ebuzure razi Süfyan İbni Uyeyne, Ahmet bin Hanbel ve birçok seleften alim ki bunları Lala Kayserî İtikad Ehlisu'ne Val Cem'a kitabından nakletmiştir. Hepsi demişlerdir ki Kur'an mahluktur diyen kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir. Böyle kapalı bir meselede zincir tekfiri insanlara atmışlardır yapmışlardır? Tatbik etmişlerdir. Varın ümmetin üzerine kat'i icma ile icma ettiği meselelerde Allah'a şirk koşan, Allah'a küfreden insanları, tekfir etmeyen insanların hükmünü ve tekfirini varın siz düşünün. Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh şöyle söylüyor bu meselede. Diyor ki Kur'an mahluktur fitnesi ilk çıktığında mesele kapalı olduğu için alimler diyor önce tekfir etmediler mukallit olanları. İkamet-ül hücceden sonra tekfir ettiler. Ama diyor bugün biri Kur'an mahluktur dese ister müçtehit olsun ister mukallit olsun hepsi istisnasız kafirdir diyor. Çünkü artık mesele zahir olmuştur. hüccet bütün insanlara ulaşmıştır. Bu noktada kimsenin muteber bir cehaleti yoktur diyor. Bu da ortaya koyuyor ki bazı meseleler evet İslam'da hafiye olabilir gizliliğinden dolayı. Ama o meseleye de şüpheler, reddiyeler yazıldıktan sonra alimler meseleyi beyan ettikten sonra artık mesele ne olmuş olur? Zahir olmuş olur ve kimsenin cealeti bu noktada muteber olmaz. İnşallah burada kalalım. Diğer bölümde Allah Subhanahu ve nasip ederse Allah'ın izniyle devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ver'sinin sözlerindeki güzelliğinde bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanımandır. Vahri davanen elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alamin. Sübhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la